Cenab-ı Hak bize insan olarak dünyayı getirdi birçok mahlukat var, onlar da insanın dışında denizde, karada, havada yaşayanlar vahşi hayvanlar var, munis hayvanlar var, çeşit çeşit Cenab-ı Hakk'ın ilahi sanatı hepsinin şekli ayrı biçimi ayrı, rızkı ayrı hazırlanıyor toplum tarzı ayrı, ömürleri ayrı ekolojik denge içinde dünyaya geliyorlar ekolojik denge için dünyadan çıkıyorlar Bunların hepsinin yaratılma sebebi insan. İnsan için yaratıldı. Kul Cenab-ı Hakk'ın ilahi sanatını görecek, ilahi azametini görecek. Ve bütün bu mahlukatın insan için yaratıldığını idrak içinde bulunacak. Her şey ilahi bir vitrin, neye baksak ilahi bir vitrin. İlahi azametin vitrini, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin vitrini, bir hücreden encesim varlıklara kadar mikrodan makroya kadar. Her şey Cenab-ı Hakk'ın azametini bize hatırlatması lazım. İlahi vitrin. Cenab-ı Hak biz abes yaratmadık buyuruyor. Bir yaprağın bile düşmesi Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir takdiriyledir. Cenab-ı Hak insana istidat verdi. Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor. Kendisinden bir vasıf verdi kul o vasfı, o istidada inkişaf ettirecek, geliştirecek. Cenab-ı Hak'la dost olacak. Gaye bu. Bu dostluğun neticesinde de Cenab-ı Hak ona cenneti ikram edecek. Dünyada huzurlu bir hayat yaşayacak. Bu huzurlu hayat nasıl olacak? Ela bizikla-i kulüp kalpler Cenab-ı Hak'la beraber olacak. İşte peygamber kalpleri. En çok çile çemberine geçen peygamberler hayatın ızdırapları Allah Celle, Celle beraber olmanın yanında hiçbir değeri kalmıyor peygamberler daima hiç şikayet halinde değil, daima bir şükür teşekkür halinde Cenab-ı şükre şükredememenin endişesi içinde lazım insanı da Cenab-ı Hak mükemmel yarattı insanın mükemmel olmasını istiyor kainat mükemmel bir abes yok bir çirkinlik yok, bir manasızlık yok. Peygamberler en büyük insan terbiyecileri. Kitaplar, suhuflar, ebediyet haritası. Cenab-ı Hak bizi lütfuyla da, keremiyle de, hiçbir bedel ödemeden ümmeti Muhammed kıldı. En yüce, 124 bin küsur peygamberin en yüzünü ümmet kıldı. Bir bedel ödeyerek biz, biz şu peygambere ümmet olalım, onun gayreti içinde olarak dünyaya gelmedik. İlahi bir lütuf bu. Kıyamete kadar değişmeyecek, bir harbi bile değişmeyecek. Mucize olarak devam edecek. Bir benzerini yazmak mümkün değil, bütün beşeriyet birlisi. Böyle bir kitaba bizi muhatap kıldı. Er-Rahman 'allemel Kur'an halakal insan 'alleme hul beyan. Rahman merhamet sahibi. Allah Rahman olan Allah Kur'an öğretti. Büyük bir en büyük lütfunu bildirdi. Büyük yol haritası. Saadet haritası. İnsanı yarattı. Halakal insan 'alleme hul beyan hikmetler, sırlar, esrar insana veriliyor. Kalbini inkişaf ettirdiği nispetle Cenab-ı Hak böyle bizi bedelsiz olarak böyle nimetleri müstarak kıldı fakat bu dünyadan da bir bedelli olarak gideceğiz bir bedel ödeyerek gideceğiz nasıl bir fani bizim gibi bir insana bir teşekkür ediyoruz bize bu nimetleri veren Cenab-ı Hakk'a ne kadar bir teşekkür halinde olmamız lazım imanın bedeli Cenab-ı Hakk'a ödenecek Hayat, ömür en büyük sermaye, çok kıymetli sermaye, bu ömür de bir sonsuzluğa açılacak, sonsuzluğun yolcusu olacak. Bir daha gayrı kabili geriye dönüş de yok, öyle bir ilahi bir yolculuk. Ömür ne kadar? Cenab-ı Hak bırakıyor, her an hazırlıklı olacaksın. Yani üzerinde metrajı yazılmayan bir makara gibi, nerede bitecek belli değil. Bakara Suresi'nin 151. ayeti peygamberlerin vazifesini Cenab-ı Hak bildiriyor. Üç vazifeyle peygamberler gönderiliyor. Bu ümmetin de üç vazifeyi ifa etmesi lazım. Çünkü peygamberlerin en büyük insan terbiyecileri. Birinci vazife peygamberlerin Allah'ın ayetlerini öğretmesi, Allah'ın ayetlerini telkin etmesi. Demek ki bir mümin de Allah'ın ayetlerine dikkat edecek. Kur'an nedir bizim için? Kimin kitabıdır Kur'an? Ne gibi telkinler var? Sahabi daima bize bir ayet indiği zaman zannederdik gökten sofra indi. Hemen ayet-i etrafında toplanırdık. Allah'ın muradı nedir bu ayete ona göre istikametlenelim derdik. Ömer radıyallahu anh, ben diyor komşumla beraber Medine'de yüksek bir yerde otururduk. Bir gün o işe giderdi, bir gün ben giderdim. Gitmediğimiz gün sırayla Allah Resulü'nün huzuruna giderdik. O gün hangi ayetini birbirimizden naklederdik? Allah Resulü'nün femi muhsininden, mübarek ağzından ne gibi kelamlar çıktı onu birbirimize aktarırdık. İbn-i Mesud da diyor ki, eshabın hanımları da öyleydi. Onlar da akşamları, kocaları evlerine geldiği zaman... Efendi bugün hangi ayetinde Allah Resulünün mübarek kelamından ne gibi bana sözler getirdi? Yani çarşıda ne satılıyor? Hangi şey moda? Bunlar yoktu. O bunlar ı Kiram Hanımların bilmediği şeylerdi. Onun için gerek sahabi, gerek sahabiye için en mühim olan en büyük nimet, en büyük varlık, en büyük saltanat Allah'ın indiği ayetin muhtevasını yaşayabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamının hadisleridir muhtevasına bir hayat yaşayabilmek. En büyük saadet oydu. Bu öyle bir muhabbet çağlayan hale geldi ki Efendimizin en ufak arzusuna kadını olsun, erkeği olsun. Yarısıla canım, malım, her şeyim sana feda olsun. diyorlardı. De bugün de biz bunu diyebiliyor muyuz? Değişen hayat şartları karşısında acaba ben nasıl sünnet-i Allah'ın indirdiği ayetlerin muhtevası içindeyim? Ailem ne kadar benziyor Allah Resulüne bile? Ticaretimiz nasıl? Akşama kadar gözlerimiz neler seyrediyor? Ağzımızdan ne gibi kelamlar çıkıyor? Burada birinci madde, peygamberlerin Allah'ın ayetlerini tebliğ etme. Sahibi tebliğ eden o ayeti hemen bir yaşama gayreti içindeydi.